Evet açık radyodasınız. Shakespeare aramızda diyoruz. British Council desteğiyle gerçekleştirdiğimiz programın dördüncü bölümündesiniz. Bu akşam önümüzdeki hafta İzmir Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşecek bir konferans vesilesiyle yazar çevirmen veleştirmen ve Kaya Genç'te beraberiz telefon attığımızda Kaya Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Evet, ayın dördünde gerçekleşecek bu konferans. Siz de konuşmacılar arasındasınız. Başlığını söyleyeyim. De, Passions in the craft of will. Ee, en, en başından sorunlu olduğunu belki söylemek lazım Türkçe açısından. Ben ne yapsam etsem çeviremedim. Dolayısıyla size danışmak isterim. Passions'ı nasıl çevireceğiz? Craft of will'ı nasıl çevireceğiz? Belki konferansı e, girizgah olarak e, bu soruyu yönlendirebilirim size. Evet yani William Shakespeare'in... Crafti yani işte sanatı ve teknikleri yani oyun yazarkenki teknikleri hala bize heyecanlandıran bir konu yani sonuçta bir nasıl bir film yönetmeninin kullandığı tekniklere bakıp heyecanlanıyorsak bize işte film yapmak için fikir veriyorsa bunlar çekimlerde e, çok önce yazılmış olmaktan ama heyecan, yüzden craft çok önemli e, tabi Will ismiyle yani böyle bir Bizde de böyle bir hani iradeyle bağlantılı bir konu olduğu için hı hı. bizde iyi e, yazar olma iradesini göstermeye de biraz çağırıyor Shakespeare'in böyle hani, bir, e, çağıran bir yanında var. Hı hı. Yani Passions'da tabii o dönemin e, şeydi, İngiliz, yani Avrupa anlayışında yani insanları belirleyen e, insan karakterini belirleyen tuttular, evet. işte yanlışlıklar bu konuşacağımız yanlışlıklar komedyasında da olan işte hatalar, işte yanlışlıklar komedyasında verilen hatalar bütün bunlar bir araya geliyor. Yani çok temel aslında konular. Evet. Ve de hala da bizi çok heyecanlandıran konular. Yani Shakespeare'in ara yaşadığını ve bu meselelerin işte yazarlık krefti. Biz hikaye yazabiliriz. Her hikaye yazmak, eski bir hikayeyi yeniden yazmak mıdır? Ve de bir hikayenin içinde tutkularla nasıl e, bir yazar olarak uğraşabiliriz. Bunlar çok canlı sorular. Evet. E, o yüzden de Shakespeare ve onun bir, e, bence güzel başlık olmuş. Evet, kesinlikle öyle. Peki bir şey biraz açabilir misiniz? Yazar olmaya çağrısından bahsettiğiniz Shakespeare'in bundan kastınız nedir acaba? Ya yani Shakespeare tabii bir yandan hani İngiliz işte yaratıcı zekasının böyle bir çok ortaya konulan bir örneği gibi dünyada bunun eklemi yapılıyor evet. ee, ve onun evrenselliğine vurgu yapılıyor. Yani biz bunu eleştirebiliriz akademik acılardan, politikacılardan hı hı. ama bir yandan da şöyle bir gerçek var çok fazla e, üretmiş bir yazar hı hı. ve de e, üretim teknikleri aslında bize bugün çok yakın gelebilecek e, teknikler yani sıfırdan bir şey etmek yerine aslında daha önce yazılmış olan daha önce o dönemin kütüphanelerinde olmuş olan mekinleri yani alıp onların üzerinde yeniden oynamak. Yani mesela bugün postmodern yazarların yaptığı bir şey bu. Evet. Ve de bunları dil üzerinden yeniden sunarken dilleki şeyler yapmak. Yani dile bir vurgu yapmak. Şu anda mesela diyelim ki postmodern kuram okuyan ya da işte edebiyat kuramı okuyan bir üniversitede bu fikirlerle heyecanlanabiliyor. Ama Shakespeare diyor ki yani işte onca yıl önce de aslında ben bunlarla yola çıktım diye Bunu gösteriyor bize. Yani bir Shakespeare metnini yakından okuduğumuzda her zaman bu craft'a dair yani işte bu drama, yaratma, sanatına dair <gülüyor> bu çok öne çıkan bir konu. Evet. Bu yüzden de bence bir okuru da yani dikkatli bir okuru da yazar olmaya çağırıyor yani diyor ki sen okuma ve işte yakından bir metni inceleme sanatına icra ediyorsun gel bu tarafa hani yazma sanatını da icra edebilirsin çünkü aslında ben de her şeyden önce yani iyi bir okurdum ve de aslında etki metinleri okuyarak bu metinleri yazdım ya yani o yüzden de bize böyle bir çağrısı var. Ben böyle Evet. Peki Yanlışlıklar Komedyası dediğiniz önümüzdeki ön, önümüzdeki hafta gerçekleşecek e, konferanstaki konuşmanın da konusu. Biraz ayrıntı vermenizi rica edebilir miyim? Şimen Süleyman'la galiba konuşacaksınız yanlış bilmiyorsam. Neler olacak konferans gününde? Bir de belki Yanlışlıklar Komedyası'na e, nasıl yaklaşacağınız ve nasıl kullanacağınız bu e, metni? Bu da bir merak konusu bizim için. Evet. Yani Süleyman'la Efes'te bir e, yürüyüş yapacağız e, şimdi bu yanlışlık yani error lafı er ya da er kökünden geliyor ve İngilizce'de çok önemli bir e, kavram bu biraz böyle ortalıkta vendor etmek yani böyle amaçlıca dolaşmak yani hmm. hayatta e, amaçlıca dolaştığımız tam olarak nereye gittiğimizi bilmediğimiz Anları aslında eski İngilizce'de biraz ifade eden bir kavram <gülüyor> ve de bunun aslında bir yanlışlık olduğu e, o dönemin işte ahlakında öyle görülüyor. Yani böyle aman şaşırmayın, bu yanlışlara düşmeyin gibi ama sex her zaman her konuda haklı olduğu gibi bu konuda da yok. Aslında bu e, bu ortada dolaşmalarda e, yaptığımız hatalarda biz aslında çok şey öğreniriz. Aslında bu ortada dolaşmaçta gezinme çok faydalıdır. Biz böyle bir gezineceğiz. Çünkü oyun biliyorsunuz Efes'te geçiyor. Evet. Ve Efes yanlışlıklar konusunda çok önemli bir yere sahip. Yani karakteriyle işte şöyle söyleyeyim. Din konusunda kendisini dönüştürmeye çalışanlar olan tepkisiyle diye söz edileyim. Böyle hmm. ilginç bir yerde diyor İngiliz. Zihninde de ilginç bir yerde duruyor. Ve biz burada çimenle gezeceğiz. Herkes bir gün de Yaşar Üniversitesi'ndeki konferansada e, neler yaşadığımızı anlatacağız e, ve de neler hissedildiğini anlatacağız. Yani akademik bir konferans. Biz daha böyle bir, bir, bir yazar olarak e, oradaki deneyimlerimizi paylaşacağız. Evet, sonrasında da daha akademik sunumlarda sürecek Bu arada Indoordündeki konuşma onu da söylemek lazım e, galiba. İki yazarın katılımının yanı sıra biz Şimen Süleymanla da yan yana gel e, telefonda bir araya gelmeye çalıştık ama maalesef mümkün olmadı. E, ona e, yönetmeyi düşündüğüm bir soru vardı. Siz de aslında bir Shakespeare okuyucusu olarak ve Shakespeare oyunları izlemiş bir liste olarak diye tahmin ediyorum tabii ki. Bu soruya belki bir yönünden cevap verebilirsiniz. Çünkü konferansın e, özetleyen e, şeylerde, satırlarda e, Shakespeare'in aslında izleyicilerini de harekete geçirmekte, e, duygulanmakta e, tutkuları nasıl kullandığına dair bir e, yorum vardı, şey vardı, ibare vardı e, daha doğrusu. E, ne düşünürsünüz? Shakespeare'in craft'ı dedik, bir de stagecraft'tan bahsetmek şüphesiz mümkün. Yani yazma şeyi kadar, e, mahareti ve işte bilgisi e, kadar bir yandan da sahnelerken, e, sahnede aslında sahne karşısındakilerin de duygularını harekete geçirmek gibi bir ağır kuvveti var. Bu konuda e, bir yorum yapmanız mümkün olur mu? Onu rica edeceğim mümkünse. Evet yani burada tabii ki e, bu oyunun sahnelinşat çok statik olmuş yani tarihe baktığımızda yanlışlıkla konuşuyoruz. Zaten çok sevilen bir şeqli oyun de değil yani önünde gören şeqli oyunlardan da değil ama e, tamamen ikizlik üzerine ve de e, bizim bu ikizler konusunda kafamızın karışması üzerine bir oyun ve o yüzden hatalar ve bundan oluşan e, konikler üzerine bir oyun. Sahnelimizde yani, zor bir oyun küçücük iki bir var. ve küçük iki ikizi de sahneye koyacağınızda bir problem. Çünkü kafası karışan oyuncular var. E, seyircinin kafasını tam olarak e, karışmıştı. Yani. ama bir yandan da durumu ona çak, nasıl derdiniz. Yani bunlar aslında iste gücektiz iki var ve de durumun farkında değiller. Yani oyunun içindeki e, şeyleri e, yanlış anlamaları e, seyirciye nasıl çaktır, nasıl gösterebilirim bunu? Ee, tabii ki Shakespeare'in kendisi ben çok daha sonraki kitapçılar e, çözmeye çalışmış ve de bir problem haline gelmiş 1960'lara kadar bu oyun e, çok fazla başarılı bir şekilde oynanamamış yani ama 60'lardan sonra e, giderek daha yaratıcı bir şekilde e, sahnelenmeye başlamış hı hı. aslında biraz da yeniden keşfedilmiş yani 60'lardaki kültürel hareketlerle daha böyle alternatif e, tiyatro, özellikle İngiltere'deki tiyatro hareketleriyle oyun yeniden keşfedilmiş. E, ama yani bir stagecraft konusunda, sahneleme konusunda bugüne kadar e, diğer Shakespeare oyunları gibi e, çok fazla büyükşehirler yapılmış bir oyun değil. O açıdan biraz marjinal bir oyun. Evet. E, o yüzden de ondan bahsetmek ilginç olacak. Hele de FSC oyunun geçtiği yerde. Evet. 4 Ekim tarihinde İzmir'de gerçekleşecek tüm bu etkinlikler. Kaya Genç'le beraberdik. Shakespeare aramızda bölümünde. Ee, eklemek istedikleriniz olur mu Kaya Bey? Onu sorayım yoksa benim sorularım ee, bunlardan ibaret. Yani eklemek istediğim Shakespeare e, konusunda özellikle ben yani vurguladığım şey Shakespeare'in Eğitim gördüğü dönemde, yani kendi çocukluk döneminde işte orada Grammar School dedikleri okullar var ve burada da öğrendikleri şey çeviri yapmak aslında. Yani Latince ve bazen Yunanca metinlerinden İngilizceye çeviriler yapmak. Yani aslında Shakespeare bir çevirmen olarak başlıyor o dönemki pek çok genç, genç öğrenci gibi ve de bu çeviri işinin kendisini sanata dönüştürüyor. Yani ben de bir çevirmen olarak mesela benim ilgimi çeken bir konu yani çevirdiğimiz metinler var ve de bir yandan da her zaman devam eden işte bu çeviri konusunda uyarlama konusunda bir sıkıntı vardır acaba işte hırsızlık mı yapıyorum bu işte ondan çalıyor muyum gibi ama şey gösterdiği şey metinlerin aslında hikayelerin çok benzer olduğu ve bunları bir yerden bir yere alırken sanatın ortaya çıktığı bu oyunda çok önemli bu yanlışlar komitesi ve bence Shakespeare'i anlamakta da, da çok önemli. Bugün bir yazar olmakta da, da çok önemli. O yüzden ona vurgu yapmak istedim. Evet çok teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Yani, teşekkür ederim. İyi günler. Kaya beraberdik. Yazar, eleştirmen ve çevirmen önümüzdeki hafta tam söylersek 4 Ekim tarihinde Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan "Passions in the Craft of Will Shakespeare Lives" konferansının katılımcılarından bir tanesi olacak. Az evvel kendisi anlattı. Şimen Süleyman'la beraber ki İngiliz bir başka e, yazar aslında şair olduğunu söylemek lazım onun. Şimen Süleyman'la beraber önce efesi gezip daha sonra da e, bu deneyimlerini yanlışlıklar komedisi üzerinden katılımcılara aktaracaklar 4 Ekim tarihinde. Lakin etkinlikler bundan ibaret değil. British Council'ın Yaşar Üniversitesi'ne ortaklaşa gerçekleştirdiği bu konferansta akademik sunumlarda olacak. Goldsmith'ten, University of London'dan Ross Barber'ın ilk konuşmayı yapacağını söyleyelim. Gerisini aktarmak gerekirse İcral Kardeşeli Yaşar Üniversitesi'nden İnci Tekin, Boğaziçi Üniversitesi'nden Neslihan Ekmekçioğlu, Çankaya Üniversitesi'nden Mesut Gülenç Adnan Menderes, Ahmet Gökhan Biçer, Celal Bayar Üniversitesi'nden olmak üzere sunumlar var. Son olarak Evrim Doğan Adanur'un da Atılım Üniversitesi'nden katılacağını söyleyelim. Evet, genel başlık aslında... Shakespeare'de tutkular ve yazı yazma sanatı üst başlıkta böyle söyleyebiliriz. İngilizcesi de Passions in the Craft of Will'di. Kaya Genç de açımlamaya çalıştık. Passion'ın ve craft'ın ne demek olduğunu ve William Shakespeare'in yazma tekniklerini ve metodolojisini kısaca değerlendirme imkanını bulduk. Shakespeare aramızda programının Ekim ayı bölümünde.